Nestağfirullah, nestaizu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah. Esselamu aleykum, saygıdeğer dinleyicilerim. Allahü subhanehu ve teala hazretleri, Resulü Kibriya, aleyhi ekmelü teaya, Muhammedinül eminin Mustafa, sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hazretlerinin, kutlu siretini eshab-ı kiramın anladığı, hulefayı reşidinin yorumladığı, sabikunel evvelun olan ilk iman eden ensar ile ilk iman eden muhacirinin tanıdığı şekilde tanımayı, anlamayı, yorumlamayı ve hayatımızı böylece onurlandırmayı, tehrikaların değil, birliğin ve ittihadın öncüsü olabilmeyi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 Havası gayet hoş ve güzel olan şehrin etrafı hurma bahçeleriyle çevrili. Etrafında birçok arazi zirate gayet elverişli. Mekkelilerin ticaretle meşgul olmalarına mukabil, Medinelilerin çoğu ziraatle geçiniyor. Kudus şehrinin Romalılarca işgal edilmesi ve yıkılması üzerine birçok Yahudi kabilesi Hicaz bölgesine kaçmışlardı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 verimsiz, kurak ve çorak arazilerde kalmaya mecbur oldular. Geçimlerini zor sağlayabiliyor ve sürekli sıkıntı çekiyorlardı. Nihayet bunlar akrabaları olan Suriyeli Gassanililerden yardım istediler. Gassanililer kuvvetli bir ordu ile gelip Yahudileri Medine'nin dışına çıkararak Evs ve Hazireci şehrin hakimi konumuna getirdiler. Kureyza ve Nadir oğulları adındaki ki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 Kabe'de Resulullah Aleyhisselam'ın davetiyle karşılaşmışlardı. İslam tarihi kaynakları Resulullah Aleyhisselam ile ilk kez görüşen kişinin Suveyt bin Samit olduğunu ifade etmişlerdir. Haceti Suveyt radıyallahu An kabiliyeti, yiğitliği, şiir ve edebiyatı sevmesi ve soylu bir aileye mensup olması nedeniyle Kamil lakabıyla tanınırdı.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 Belki de Allah onları etrafınızda toplar. Böyle olduğu takdirde sizden daha kuvvetlisi olmayacaktır. Öyleyse biz gelecek yıl hac mevsiminde burada tekrardan buluşalım. i̇bn İsak ve İbn-i birinci akabe beyatında Resulullah aleyhisselama biat edenlerin şu altı kişi olduğunu ifade ederler. Ebu Ümame Es'ad bin Zürare radıyallahu anh al-Haris bin, bin Rifa radiyallahu an Murafi bin Malik radiyallahu an Kutbe bin Amir bin Hadide radiyallahu an Ukba bin Amir bin Nabi radiyallahu an Cabir bin Abdullah bin Riyab radiyallahu an ve anhum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 İslam'ı tebliğ çalışmalarına başladılar. Bunun neticesinde Medine'de her evde Hz. Peygamber'in adı duyulmaya başladı. Ertesi yıl yani Bilset'in 12. yılı miladi 621'de hac mevsiminde Medine'den gelen 12 kişilik heyet bir önceki yıl Hazretçilerin beyat ettikleri aynı tepede yani Akabe Mescidi diye Mina'da bulunan yerde, Resulullah Aleyhisselam ile görüştüler. Söz konusu on iki kişiden beşi, bir önceki yıl Yılmışlıman olanlardı. Onlardan, Cabir bin Abdullah ise, bu yıl ki, hacca iştirak etmemişti. Ancak bu yıl kendilerine ilave olarak katılan, yedi kişiden beş tanesi Hazreç kabilesinden, iki tanesi ise, Evs kabilesindendiler. Bunların isimleri ise,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 Üveyim bin Sa'ide radıyallahu an. Resulullah aleyhisselamın bu Müslümanlardan aldığı biatın sözleri kaynaklarımızda şöyle naklediliyor. Bu biatı tazeleyelim yüreğimizde ve bu haftaki sohbetimizi öylece nihayete erdirmiş olalım saygıdeğer dinleyicilerim. Biz Medineli Müslümanlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağız, hırsızlık yapmayacağız